Ben dünyanın halini bilmiyorum fakat Avrupa'da istilakarane hükmeden ve edyan semaviye dayanmayan dehşetli cereyanın istilasına karşı Risale-i Nur hakikatleri bir kala olduğu gibi alem-i İslam'ın ve Asya kıtasının hali itiraz ve ittihamını izale ve eskideki muhabbet ve uhuvvetini iade etmeye vesile olan bir mucize-i Kur'aniyedir.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 ve lahikadan alınan o mektubun parçası ve tamamının beyanatı cevap olduğu gibi, Meyve Risalesi'nin tekrarat-ı Kur'aniye hakkında 10. meselesi, tevhid ve iman rükünleri hakkında tekrarlı ve kesretli tahşidat-ı Kur'aniye'nin hikmeti, aynen tamamiha onun hakiki tefsiri olan Risale-i Nur'da cereyan etmesi de cevaptır. Hem imanın tahkiki ve taklidi ve icmali ve tafsili,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 Risale-i Nur'un has şakitlerinden ve ehemmiyetli eski muallimlerden ve imanı kuvvetli olan büyük muallimleri temsil eden Hasan Feyzi'nin, sikke-i tasdiki gaybiden aldığı bir ilhamla Risale-i Nur hakkında ve o nurun menbaı ve esası olan Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam ve hakikat-ı Kur'an ve sırr-ı iman tarifinde bu kasideyi yazmış. Bismillahirrahmanirrahim. Yürüdun el yut bir uğ Nur Allahi bir efvehihim, Vallahu mütimmu Ahmet yaratılmış, o büyük nuru ehadden, Her zerrede nurdur, o ezelden hem ebedden. Bir Nur ki odur hem yüce hem layetenahi, Ol fahri Cihan, hazreti mahbubu ilahi. Parlattı cihanı bu güzel nuru Muhammed,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 Ol nurdan için Yunus'u hıfz eyledi ol hut. Ol nur ile kahreyledi hem kavmini ol lût. Ol hüsnü cemal eyledi alemleri hayran, Nereden onu bulmuş acaba Yusuf'u Kenan? Hikmet nedir, ol dertlere sabreyledi Eyüp, Hem sırrı nedir Yusuf için ağladı Yakup. Öldükçe dirildikçe neden duymadı bir his? Ol namlı nebi şanlı şehit Hazreti Cerciz Hasretle neden ağladılar Adem ve Havva Kim dendi bu yıllarca süren koskoca dava Hem ah neden terk edilip ravza cennet bir darı karar oldu neden alemi mihnet Nur şehri olan Tur'da o dem Hazreti Musa esrar-ı kelam hep çözülüp buldu tecellâ